buna uygun yerleri tespit ettik ve çok özür siz başladığınızda Kadıköy'de hiç yoktu değil mi ilk kez yapılıyor Kadıköy'de bostan yoktu fakat kentte tarım anlamında Fenerbahçe de bir topluluk bahçemiz vardı ama burada çok sayıda çok az sayıda bir gönüllümüz vardı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 ee, hatta bir buçuk 3 metre yani dört buçuk metrekare küçük alanlarda bile neler yetişebildiğini e, göstermek için e... hayretler için de göstermek değil evet, yani. evet yani ve... çünkü bu işi bilmiyenler hep şaşılıyorlar ama toprak o kadar bereketli ki yani bir fasulye küçücük bir fasulye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 e, kayıtlarını yaptırdılar ve otomatik olarak ilk kayıt olan e, 80, 120 e, asil 120 yedek seçildi. Ama bu inanın ki iki saat sürmedi. <gülüyor> Dolayısıyla e, tabii daha geç. E, hadi ben duydum bunu, dur eve gideyim bir gireyim e, bir e, bostan sahibi olayım diyenleri için hüsran oldu. E,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 ...acaba boş mu geçmiş olduk yani diye düşünüyorum... ...çok onların böyle bir erişimi yok ya... ...belki onlar için de bir, şey bir kontenjan alıp... E ...elle başvuruyor ya da başka bir şey düşünebilir değil mi? Çok doğru söylüyorsunuz. Çünkü Bostan'da o gençlerle yaşlıların etkileşimi de... ...yeni bir şey öğrenmek için bir fırsat. Çünkü İstanbul esasında bu anlamda... ...bütün Türkiye'den daha e e iyi bir özelliğe sahip. Her yöreden insan yaşadığı için burada...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 Artık birbirleriyle sohbet ed eder hale geldiler. Komşular katkı değil mi? Kesinlikle böyle bir katkısı oldu. Çünkü e, artık insanlar e, yan komşusunu tanımıyorlar. Böyle bir dönemde... Çok, çok, bu, çok, bu çok önemli gerçekten. Yani bu tanışıklığın böyle evrilmesi bir yandan da hemşirelik bilincinin gelişmesi. Değil kesinlikle. Mi? Zaten yerel yönetimlerin aslında görevlerinden biri de bu. Yani yerel yönetimler... E,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 Hormonlarının seviyesini arttırabilirler. Biz de tabii ki. <gülüyor> Bir sonraki dönemde de Fikir Tepe'yi düşünüyoruz. Bu da çok bence önemli. Yani Fikir Tepe'nin